Evet Açık Dergi devam ediyor. Canlı yayındayız. Soundshift'ten bahsedeceğiz esasında. Ona da epey az kaldı. 9 gün kaldı Türkiye'deki projenin başlamasına 4 gün sürecek. Radyo Gruny'ün getirdiği proje bu ve e, 2010 Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Avrupa Birliği'nden almış Asya'daki etkinlikten bir tanesi Soundshift projesi. Ama öncesinde Radyo Gruny'ü kimdir? Belki ondan bahsetmek gerek. Radyo Gruny'ü esasında yapı olarak e, açık radyoda yakın diyebiliriz. Bağımsız yapıda. Onlar da büyük sponsorla çalışmıyorlar ve çok sesli yeniyle açık radyo benzer özellikler taşıyorlar. Deniz Koloğlu'nun yazdığı Metin ki açıkradyo.com'da var. Bir başka dergilerde de benzer endişeler taşıyor diyor Radyo Kronu hakkında. Mahsilya da eee yapan bir radyo olduğunu söyleyebiliriz e, Radyo Kronu'nun ve e, temel temel olarak da e, esasında yaptıkları işleri olabildiğince sokakta da var etmeye çalışan bir radyo kendisi ve özellikle de sound art kısmından da oldukça zengin bir radyo olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de çok da yeri olmayan Türkiye'deki gençlikte pek yeri olmayan bir anlayış, sound art anlayışı ve yaptıkları projelerde Avrupa üzerindeki çok daha geniş bir ağın içerisine dahil diyebiliriz. Bir Çeşitli radyo ağları var ve e, burada düşünülen radyoculuk anlayışının dışında birazcık da aslında radyonun olanaklarını, e, bağoluş koşullarını sorgulayıp yeni alternatifler e, ortaya koymaya çalışan insanların bir araya geldiği radyo ağlarının bir parçası diyebiliriz. Çeşitli dokumenterler e, gerçekleştiriyorlar. Biraz sonra bir tanesini dinleteceğiz sizlere. E, örneğin Masirya'da e, Flamanların yaşadığı bir bölgede gerçekleşen kentsel ...dönüşüm üzerine yapılmış bir radyo programı çeşitli toplumsal kabaca böyle diyelim toplumsal meseleleri ediyorlar ...ve bunun da esasında belli estetik kaygılarla da yani e, bizim gibi ardı ardardı konuşan insanlardan ziyade ise... ...ses manipülasyonu vesaire bütün bunları kullanarak esasında... Aslında sound art dediğimiz şey de burada giriyor işin içine. Evet Aslında. aynen öyle bu da konvansiyonel algı anlayışımızı yani... E, X eşittir A durumunda bir şekilde sorgulayan bir yerden yayıncılık yaptıkları anlamına geliyor. Bu projede İstanbul'a geldiler dedik. İyi ki esasında bizim belki de kent takmini almakta daha kolay kavrayabileceğimiz bir etkinlikti. Dört gün boyunca İstanbul'da çeşitli ses projeleri, ses etkinlikleri yapılacak. Onlardan da bahsedeceğiz ama Radyo Grönü'nün esasında Türkiye'den beklediği az evvel haberlerden önce de söylediğimiz gibi bundan biraz daha. Fazlası İstanbul'un yapısına dair, toplumsal yapısına dair buradaki kötülerin bir aradalığına dair ve etkileşimlerine dair de esasında pek kafa yoruyor. Radyo Grönüy ki geldikleri kent de esasında İstanbul'a epe benzerlik taşıyan bir kent çok zaten yüzyıllardır bir liman kenti, Akdeniz evet. kenti olması nedeniyle çok çeşitli insanların farklı amaçlarla belki sadece yolları geçtiği için var oldukları bir şehir ve burada da çeşitli ee, çeşitlilik söz konusu diyebiliriz. Yerleşim bölgeleri açısından da e, insanların bir arada olması e, anlamında da bir metropol İstanbul'dan bu açıdan da bir e, benzerlik söz konusu ve bir diğer e, benzerlikte belki bundan daha inorganik bir benzerlik diyebileceğimiz onlar da bundan 3 sene sonra Avrupa evet. Kültür Başkenti olacaklar ve Avrupa Kültür Başkenti klin kavramının ne olduğunu şimdiden sorgulamaya başlamış bir radyo radyo grubu ve bunun içinde bu konuda bir tecrübe yaşamış olan hala da yaşamakta olan İstanbul'a gelmek onlar için ayrıca manalıklı olacak benzerliklerin ötesinde buraya gelip projenin ikinci ayağında özellikle Kültür Başkentinde neler oluyor özellikle bu kentsel dönüşüm meselelerini de ayrıca eğileceklerini biliyoruz kendilerinin. Ocak ayında gerçekleşecek. Evet, Ocak ayında gerçekleşecek Marsiyalı. E, radyo bir kere daha buraya gelecek. Birkaç ay önce buraya gelip bize bunu sunduklarında epey heyecanlanmıştık. Sırf ilk ayağından bile. Ama mesele birazcık daha buralara doğru kayınca bizim de e, biz kendi sözümüzü de ...bu farklı formda e, ortaya koyma fikri hepimizi heyecanlandırdı ki... ...sonrasında Nisan ayında da Açık Radyo'dan e, bir ekip... ...Marsilya'ya gidip oradaki Gronoy ekibinin yönlendirmeleriyle... ...kendi e, tırnak içinde Sound Art projesini ya da radyo dokümanlarını gerçekleştirecek. Bunun işbirliği başladı toplantılar gerçekleştirildi. Evet bunlara geçmeden, hepsine geçmeden önce... Nasıl bakıyorlar mesela kentsel dönüşüm meselesine bunu nasıl radyofonik bir hale getiriyorlar ki bu da sorguladıkları bir mesele onu birazcık somutlaştırmak adına bir ses kaydı netleyeceğiz sizlere. Kristoff esasında radyografi ile beraber çalışan bir ses sanatçısı ee, ama ses sanatçısı bizim de duyduğumuzdan biraz daha farklı gerçekten sesin e, sesle oynayan bir sanatçı sesi farklı formlara sokan ve bu şekilde esasında başka türlü anlamlar anlamlamaların peşinde olan bir ses sanatçısı onun da içinde bulunduğu bir sandat projesine gideceğiz bu sandat projesinin ismi Önajdanlı Bordel yani izbe yerdeki Melek, melek ismini taşıyor. Marsilya'daki bir Flaman bölgesinde öncelikle orada yaşayan dört kişiyle yapılmış bir söyleşiden hareket edilmiş. Burası da Marsilya'nın kentsel dönüşüme uğrayan bir andan son günlerde Türkiye'de çok tartışılan bir kavram. Soylulaştırılan bölgelerinden bir tanesi bütün bu meseleyi Marsilya tarafında orada neler oluyor? Tabi buna girmek mümkün değil. Fransızca özellikle zaten Metin bunun çevirisini yapmakta zannedersek şu anda gerekmez ama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 Tous les légumes qu'il y avait là. Toutou, poireaux, carottes, tout, tout ce qui était des légumes. Ah ouais, c'était des belles campagnes, c'est dommage. Hein. Vous n'avez pas connu, ça, mais c'était beau. Hein. Mais oui, euh, le, le plus qu'on a à craindre, c'est de cette route qui risque d'amputer la ferme. Et après, bon, ça va quand même créer des nuisances et ça sera plus la même chose. Disons que le paysage avec cette route au milieu il va pas complètement changer. La ville idéale, c'est une ville ouverte. Evet, Marseyle hakkında gerçekleştirilen ses çalışmasına dinlettik sizlere. Türkiye'de de bulunacak olan Radyo ile de işbirliği gerçekleştiren Christoph Mudica'nın çalışmalarından bir tanesiydi. Marseylede gerçekleşen bir kentsel dönüşüm meselesini orada yaşayanlarla irdeliyorlardı. Burada esasında bir dokümantardan beklenen karşılıklı soru sorma ve onun cevabını alma. E, işleyişi bir yandan yürürken bunun yanında etraftan çeşitli sesler yani o şehrin canlı sesleri bunun yanında o şehre müdahale eden hildi sesleri vesaire. Evet. Aslında kentsel dönüşümün de seslerini duyuyoruz bir yandan. Aynen yani kentsel dönüşümün sesleri burada o e, mülakata maruz kalan e, insanların sesleriyle bir araya geliyor ve esasında oradaki hayatında bir yandan nasıl kesintiye uğratıldığına e, dair bir sessel bir önerme çıkıyordu. Bu dinlediğimiz ses içerisinde. Radyo Grunuy Ocak'ta İstanbul'a geldiğinde İstanbul'da buna benzer bir çalışma yapacak. Biz de Nisan'da oraya gittiğimizde Marsiya'da benzer bir çalışma yapacağız. Henüz kavramsal çerçevesini belirleme döneminde olduğunu söyleyelim. Daha projenin ilk ayağındayız. Evet. E, i̇lk ayağın 14'ünde başlayacak. 4 gün sürecek. Evet, Radyo Grunuy ekibi Türkiye'ye geldi. Şimdiden çalışmaları başladı. 14'ünde Kadıköy'e konuşlanacaklar İstanbul'un sesini dinleyip o sesleri geri bizlere değiştirilmiş, manipüle edilmiş bir şekilde verecekler. Evet, dört gün boyunca da aslında sadece Kadıköy ve civarından sesler duyacağız. Bir nevi de aslında her zaman bildiğimiz o İstanbul imajına da karşıdan bakmak gibi bir çıkış noktası var. Belki de böyle evet, bir tarihi tercih. yere karşı taraftan evet. bakmak anlamında Kadıköyün sent pazarında dolaşılacak ki yemek kültürü gibi bir ayrı bir kısmında var ama bununla beraber Mesela İstanbul'un seslerini anlık olarak kaydedip e, sonrasında dinletmek, birbirine kuvaklıkla dinletmek ya da gözlerini kapatıp sadece sese maruz kalıp İstanbul içerisinde farklı bir e, nereye gittiğini dair bir sallanma durumuna e, sokmak. İsimem isimli bir topluluk bunlardan birini yapacak. Evet açık dergide de ilerleyen günlerde bahsedeceğiz. Evet. Ee, daha ayrıntılı bilgiyle de tabii bulmak mümkün. Onu da söyleyelim. Dört gün boyunca sürecek bu Sound Shift ses kayması etkinliğinden bahsediyoruz. 14 ile 18 arası Kadıköy'de gerçekleşecek. Ayrıntılı bilgi için açıklayıcı koma başvurmak mümkün ki Açık da. Ayrıntılanacak olsak da bunun haricinde eğer Grönü'yü da merak ediyorsunuz. Radyo Grönü'yü e, Masiyera 88.8 frekansından çıkıyormuş. Grönü'yü 888.org adresine de başvurmak mümkün. Bunun haricinde Shift projesinde ayrıca bir web sitesi var. Ayrıntılı programı da oradan ulaşmak mümkün. Şimdi o kadar da laf kalabalığı yapmayalım. Zaten ayrıntısına gireceğiz yakın bir zamanda. Evet böyleydi Radyo Grönü'yü.